İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık dinleyicilere. Dinleyicileri, ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kışı'ya konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Her cuma günü saat 2'de burada iklim haberlerini konuşuyor, çeşitli röportajlar yapıyoruz. Bugün de sizler için bir röportajım var. Röportaja başlamadan önce sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Toyi çocukların yaratıcılıklarını destekleyerek güçlendirmek amacıyla oyun deneyimlerini tasarlayan bir sosyal girişim. Belirli parçalardan oluşan kitlelerle çocuklar her türlü eşyayı hayallerindeki oyuncaklara dönüştürebiliyor. Sadece Türkiye'de değil, global basında da çok ses getiren bir girişimin kurucusu Elif Atmaca. Bugünkü iklim Kuşu'ya konuşuyor konuğum. Elif öncelikle hoş geldin. Hemen ilk sorumuzla başlayalım istersen. Önce Toy'nin fikri ve ekibiniz nasıl oluştu? Bunu çok merak ediyorum. Anlatabilir misin bize? E, Toy fikri aslında birazcık kişisel bir deneyimden e, filizlendi diyebiliriz. E, ben çocukluğu Vandalı'nın farklı şehirlerinde görece çocuk olmanın zor olduğu bölgelerde Yaşayarak geçirdim ailenin mesleğinden dolayı. Tam böyle büyük şehire geliyoruz dediğimizde 99 depremini kocelinde yaşadık. Yine babamın mesleğinden dolayı çadır kentte bir süre kaldım ve aslında çocuk olmanın zor olduğu şartları, işte kriz ve afet durumunda çocuk olmak ne demek, oyuncu alışverişin olmadığı bir bölgede çocuk olmak ne demek, çocuk haklarının Çokça gözetilmediği bölgelerde çocuk olmak ne demek? Ee, kısa süreli de olsa deneyimleyip gözlemlemiş oldum aslında büyürken. Bu da benim içimde hep çocuklar için bir şey yapmak, e, bunun ne nasıl geçebilirim tutkusunu e, aslında filizlendirdi. Ve üniversitede entürel tasarımı bir yandan da farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapıyordum. E, TGEV'de sanat eğitmenliği yapıyordum. Bilim Kahramanları Derneği'nin turnuva gönüllüsüydüm Ve orada da aslında sürekli çocuklarla bir aradaydım. ve Tasarım eğitimi alırken çocuklarla bir arada olunca onların o yaratıcı potansiyellerine ya hayran kalıyordum ama bir süre sonra şeyi fark ettim. Yaşaldıkça çocukların aslında o özgünlüğü giderek böyle e, tek düzeleşiyor ve standart bireylere dönüşmeye başlıyorlar. Etkinliklere katılımlarında bunlar çok belli oluyordu. Yani ne oluyordu acaba böyle bir şey oldu? Biz ne yapıyoruz derken o zamanki gözlemlerimle yaşadıkları olumsuz şartlara, dezavantajlara... Yoruyordum bunu. E, ve e, böyle olunca da bitirme projemde aslında e, çocukların yaratıcı potansiyellerini desteklemek için e, bir şey tasarlamak istesek ne olur diye kafa yorup. Orada da aslında oyun sürecinin e, yaratıcı süreçle çok yakın olduğunu, çocuk olma durumunun en güzel destekleniyor ve aslında çocukların kendini keşfettiği, kendileri oldukları şartlardan bir bağımsız bir şekilde e, dünyayı keşfettik ortamın oyunla sağlandığını gördüm ve o zaman çocukların hayatına gündelik hayatına oyunu nasıl daha fazla dahil edebiliriz derken etraflarındaki her şeyi oyuncağa çevirmelerini sağlayacak bir kit tasarlama fikri ortaya çıktı. Ve aslında e, bulundukları mekandan, cinsiyetlerinden, dillerinden bağımsız, bütün çocukların kullanabilecekleri, bulundukları yer neresiyse oraya direkt oyun alanına çevirebilecekleri bir sistem tasarladım. E, mezun olurken bu sistemi tasarladım. Konsept aşamadaydı. Ama asıl hayata geçmesi de ortağım Ögeday'la tanışmamla e, aslında gerçekleşti. Onunla da bilim kahramanlarının e, turnuvasında ikimiz de gönüllük yapıyorduk. Orada tanıştık ve ben bu fikirden bahsedince ona bu neden hayata geçirmiyorsun? Yani mutlaka bunun hayata ve pek çok şişe ulaşması gerekiyor diye. O da aynı, benimle aynı heyecanı paylaştı. Ve biz bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Kafa yorunca... Farklı eğitimler, işte girişim destekleme programlarına e, gidip e, bir sosyal girişim olarak biz bu fikri hayata geçirmek istiyoruz'a karar verip 2017'den beri tam zamanlı olarak aslında e, Toy'dayız. O zamandan bu zamana e, ekibimize yeni arkadaşlar katıldı ve şu an 7 kişilik bir ekiple aslında e, çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Toy şu an sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da Merak e, merakların e, bildiği bir ürün. Hatta e, Mama'nın mağazasında da yer alıyorsunuz. Ayrıca küresel oyuncak sektöründe de üç ödül aldığınızı e, okudum. E, ne gibi sorunları e, gördüğünüzde, e, hani bunlara çözüm getirmek için aslında bu girişinde bulundunuz. Bundan biraz bahsettin ama bu konuyu biraz daha açmanı isteyeceğim senden aslında. E, tabii e, çünkü aslında Toyin'in başlangıç motivasyonu e, aldığımızda eğitimlerde sahaya indiğimiz zaman çok çok farklı bir perspektif kazandı ve çok farklı bir e, boyuta ulaştı. E, i̇lk e, tasarım, ürünü tasarlanma aşamasındaki motivasyon çok kısa tabirle. Hani oyuncu erişim olmayan çocuklar için bir oyuncak tasarlak bu neye benzer şeklinde özetlendi. Biz tekrar eğitimlerde sahaya inip farklı profildeki çocuklarla farklı mekandaki çocuklarla e, oyun testleri yaparken aslında o zaman tanımladığımız işte dezavantaj diye tanımadığımız şeylerin çok daha kapsamlı olduğunu işte e, ben mesela kırsalda yaşamanın zorluğunu düşünerek e, onlara oyuncu kulaştırmaya çalışıyordum ama işte şehir merkezinde büyüyen çocukların da şehir yaşamı, okul baskısı, ev yönlendirmesi gibi e, dertlerden müzdarip olduğunu ve aslında de Dezavantaj dediğimiz şeyin çok genel bir tanımı. Yani bütün çocuklar bu çocuk olma durumu, yaratıcı potansiyellerini koruma anlamında bir dezavantajı sahipler. Peki e, toy ile biz neden o zaman tüm çocuklara ulaşmaya çalışmıyoruz ki? Yani o zaman her şeyi bir oyuncaya çevirip, her yeri bir oyuna, oyun alanına çevirip, aslında tüm çocukların gündelik hayatına oyunu dahil ederek onların yaratıcı potansiyellerini koruyabiliriz. Aslında bu motivasyonla, Çocuk hakları için, temelinde çocuk oyun hakları için tasarımı yapan ve e, çocukların hayatına oyunu daha fazla dahil eden bir e, şirket olsa neye benzer o zaman diyerek yolumuzu birazcık daha e, farklı bir yere ve hayalimizi bir, biraz daha büyük bir yere çevirdik. Ve bu bu sayede de aslında e, daha fazla oyuncak sektörüyle haşır neşir olmaya başladık ve orada şeyi de fark ettik, yani oyuncak sektörü... E, Çocuklar için tasarım yapan bir sektör ama çocuklardan çok uzak onları sürekli tüketime yönlendiren bir yer. O zaman hani burada da aslında anlamlı ürünler tasarlayarak başarılı bir marka algısı oluşturursak gerçekten çocuk, haklarını, çocuk oyun hakkını farklı bir alanda da savunabiliriz. O yetişkinciliğin önüne geçebiliriz diyerek şu an yapmaya çalıştığımız şeylere başladık. Ve şimdi aslında dediğin gibi bir yandan globaldeki tasarım komitelerinden ödül aldık ki o yani sürdürülebilirlik, oyun hakkı konusunda sözcülük yapan bir yer olarak bizim için çok anlamlı. Bir yandan sektör ödülleri alıyoruz, orada da bahsettiğim değerleri savunarak aslında sözcülük yapıp bir kanal önderliği rolü üstlendik kendimize. Ee, ...şanslıyız... Ya yani ...bu şans mı de, değil mi bilmiyorum ama... Yani ...artık yaşadığımız krizlerden dolayı... ...sektör ve... E, ...çocuklar için üretim yapan... ...hizmet tasarlayan herkes... ...bir şeylerin farkında ve... E, ...büyük değişimler yapmaları gerektiğinin de... ...farkındalar. Biz de tam bu değişimin... ...başladığı dönemde sözcü olmaya... ...niyetle e, çıktık yola... ...ve öyle de ilerliyoruz. Süper. Aslında... Çok güzel bir maça hizmet ediyor sizin de yaptığınız iş ee, ve hani aslında bir dahaki soruma da geçmek istiyorum çocuğun oyun hakkı esasından bahsediyorsunuz. E, Ekipçe amacımız da bu diyorsunuz aslında e, okuduğum yazılarda anlattığınız kadarıyla geliştirdiğiniz oyunlarla bu konuda nasıl bir pay sunuyorsunuz? Bir de tüketmeden üretme anlayışı oyuncaklarınızı diğerlerinden farklı yapan önemli bir özellik diye de anlıyorum. Doğru mu bu? Ya bu konuyu da biraz açabilir misin? Tabi. Ee, yani iyi bir bağlantı sistemi ve çocukların etrafında bulduğu herhangi bir şeyle oynamalarını sağlayan. E Farklı bağlantı parçalarından oluşan bir sistem. Aslında bu sayede yani sistem dışarıdan bir nesne dahil olduğu zaman anlamlı hale geliyor. Zaten bu da çocukların en temelde bulundukları ortamla etkileşime geçip sadece bir tetikleyici oluyor. Ve etraflarını keşfederek kendi hayal güçlerinde, hayal dünyalarında ne varsa onu somutlaştırmalarını ve o oyun alanını başlatmak için bir tetikleyici en temelinde zaten oyun kurgumuz ve yani ürünün kendisi tasarlama aşamasında e, çocuğun kendini serbest ifade edebileceği bir ortam açma motivasyonuyla tasarlandı. E, bu açıdan zaten oyun kurgumuz bunu destekliyor. Ama öte yandan aslında işte her çocuğa sen bir tasarımcısın, e, kendi kararlarını verebilirsin, kendi tasarımlarını yapabilirsin, yani mevcut bulunduğu durumu değiştirme. Özgüveni diyorum ben buna yani bir şeyleri tasarlayıp somut olarak gördükten sonra o yaratıcı özgüvenle aslında bulunduğu ortam, yaşadığı şartların her neyse o özgüvenle yetişeceği için aslında yaşam boyu öğrenen ve problem çözebilen bir yetişkine evrilmiş olacak. O yüzden o da çok anlamlı geliyor. Ve öte yandan da işte tüketmeden üretme dediğimiz şeyde aslında hani etrafındaki her şeyi oyuncağa çeviriyor evet ama onların önüne sunulan ya o kadar çok hazıra maruz kalıyorlar ki bitmiş e, parlak, havalı, çok renkli sadece ambalajı bile oyuncak kadar böyle bir malzeme taşıyan böyle kullanat e, konseptle oyuncaklar ürünler çok fazla hayatlarında o yüzden onların önüne hani bu şişeden, bu kozalaktan bir şey yapabilirsin vermek ve daha sonra ondan tasarladıkları şeye bir anlam yüklemek onlar için aslında farklı bir deneyim oluyor. Çünkü e, bir süre sonra e, etraflarında gördükleri şeyleri hani ben bundan bir şey yapabilirim, bunu değiştirebilirim motivasyonuyla bakıyorlar ve her ihtiyaçlarını hazır olarak onlara sunulmuş içeriklerden e, gidermeyi bırakıyorlar diyebilirim. E, bir yandan işte oyun yoluyla aslında bunu sağlarken bir yandan da e, yani artık hani geleceğin mesleklerini bugünden tahmin etmek çok zor ve e, yani yeşil beceriler dediğimizde hala hani tam olarak tanımlanamasa da ne yaparsak yapalım çevreye duyarlı, insanlığa fayda sağlayacak bir şeyler tasarlama şart olduğu bir geleceğe gidiyoruz. O yüzden bu Belirsizlikle baş etme ve çocuğun neyden ne yapacağım o bilinmezlikle bir şey tasarlaması da bunu tetiklemek için çok anlamlı oluyor. Sadece bireysel oyun deneyiminde değil aynı zamanda yaptığımız atölye çalışmalarında da özellikle e, atölye kurgularını buna yönelik yapıyoruz. İşte iş birliğidir, e, insan tiyatif almadır, işte ortak çalışmadır, e, birlikte karar verme neyse bunun şeyi. O soft skill'lerde kazanabilecekleri deneyimler tasarlıyoruz. Ben bir iklim aktivistiyim ve çocuk yaşta çevre bilincinin oluşmasının önemli bir etken olduğunu yaşadığım için aslında iyi biliyorum. Sizin çevre konusunda ne gibi çalışmalarınız var bunu da merak ediyorum. Ee, ya Seninle konuştuğum için çok heyecanlıyım ve bir yandan da mutluyum. Seninle bunları konuşup tartışabiliyoruz. Çünkü e, yani sen bunun en, en önde sözlülüğünü yapan kişisin, kişilerden birisin. Yani gelecek nesillerin hani, iklim krizinin etkilerini daha ağır bir şekilde e, yaşayacağını, hissedeceğini biliyoruz. Ya, bugünün çocukları iklim krizinin aslında dramatik sonuçlarından büyük ölçüde etleyen ilk yetişkinler olacaklar. E, dediğim gibi iklim aktivistlerinin de aslında senin gibi gençlerden, çocuklardan oluştuğunu görmek de bu açıdan şaşırtıcı değil. Böyle olunca aslında çocuklar için e, tasarım yapan, onların haklarını önceliklendirdiğini söyleyen bir yerde bunun hani önceliklendirmemekle ve göz ardı etmek zaten e, mümkün değil. Ve öte yandan hani böyle bir grup varken hani çocuklar için tasarım yapan, ürünler geliştiren, oyuncak sektörü olabilir, eğitim sektörü olabilir, her neyse hepsine daha fazla sorumluluk düştüğünü düşünüyoruz da aslında hepimizin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini farkındayız. O yüzden evet hani ürünlerimizi çocukların dünyasına sürdürülebilirliği teşvik edecek şekilde, onlara oyun yoluyla yeşil beceriler kazandıracak şekilde tasarlıyoruz. Hani oyun kurgumuz zaten etraftaki nesneleri anlamlı bir şeylere dönüştürmek üzerine. Ama bunun yanında işte al üret at modelinin aksine işte e, acaba oyuncak paylaşım sistemleri Kurgulayabilir miyiz ki döngüsel ekonomi, döngüsel tasarım modellerini oyun dünyasına, oyuncak dünyasına taşıyabilir miyiz? Buna kafa yormaya çalışıyoruz. Ee, en temelde biz hani, ürün tasarlayan ve bunun üretimini yapan bir yeriz. O yüzden tasarım aşamasında verdiğimiz kararlarda geri dönüşüme uygun olması, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyoruz payıyı. Ee, ambalajlarımızı mesela baskı üzerine azaltacak geri dönüştürmüş malzemelerden geri dönüştürme uygun şekilde tasarlıyoruz. Ee, malzeme kısmında hala alternatifler arıyoruz ve onu güncel bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Üretim aşamasında sıfır atıkla olabildiğince az karbon salınımı yapacak şekilde operasyonumuzu planlamaya çalışıyoruz. Buna deponun konumlanmasından depodan çıkan ürünün işte farklı bir ülkeye ya da son kullanıcıya giderken hangi işte ııı e, Ulaşım aracıyla gideceğinin kararını vermek de dâhil. Ee, paketleme kısmında zaten olabildiğince kullanıp bir kurgu olmasın istiyoruz kendisi yani paketimizin bile e, oyuncağa dönüşebileceği bir şekilde tasarladı. Ee, o yüzden üretimden aslında son kullanıcıya ulaşana kadar e, tüm aşamalarda e, belli şekilde dokumente edip her seferinde iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu yönde yani üretim yaparken Hiçbir zaman bence %100 bunu yaptım demek gerçekçi değil. O yüzden olabildiğince şeffaf bir şekilde verilerimizi tutup bunları paylaşıp e, sorumlu hissettiğimizi ve bunu da açık bir şekilde e, beyan ettiğimizi paylaşıyoruz ki birlikte öğrenmekten de e, çok ilham alıyoruz ve birlikte zaten değiştirebileceğimize inanıyoruz sektörü. E, onun dışında yani ürün ve üretim tarafını e, geçersem bir yandan da az önce bahsettiğim gibi Soy ile yaptığımız atölyelerde artık hani atölye temalarını olabildiğince iklim krizi, çevre odağında e, tasarlamaya başladık. E, bunun için hatta Nesquik'te bir işbirliği yaptık ve onun atık malzemelerinden, atık e, ambalaj kutularından tekrar oyuncak ürettirdik ve o kitlerle okullara gidip e, çevre mucitleri adını verdiğimiz bir atölye serisi başlattık. Bunu şeyden önemsiyorum, gerçekten geri dönüşüm, ileri dönüşüm işte tasarım dediğimiz zaman belki somut bir şekilde e, akıllarda bir şey canlanmıyor ama çocukların önüne bak, bak bu atık bir kutuydu, bu hale geldi ve bak bitmiş, e, yeniden kullanılabilecek bir ürüne dönüştüğü göstermek için e, anlamlı bir proje oldu. Aynı zamanda atölyenin içeriğinde de e, farklı farklı konularda aslında tasarım soruları, tasarım e, challenge'ları var. Buradaki amaç da aslında hani... Çocukların pasif bir şekilde katıldığı, onların sadece dinleyici olduğu bir ortamdansa onların gündeminde iklim kriziyle ilgili, çevreyle ilgili neler var? Biz onlardan neler öğrenebiliriz? Ve e, aslında gündemde bunu nasıl tutabiliriz diye önemsiyoruz. Ama bunu yaparken de oyunla yapıyoruz ki bu ekoyansiyete dediğimiz hani karamsar olmayalım, umutsuzluğa e, kapılmadan daha ilimsel bir yerden, daha çözüm odaklı bir yerden bunu gündemde tutup aslında erken yaşta bu farkındalığı Kazanalım istiyoruz. Ee, yani üretimden e, tüketiciye ulaşana kadar bir yandan da çocuklarla ulaştığımız her mecrada bu mesajları yayabileceğimiz tüm uygulamaları iyileştirip yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ee, eğer bu arada bu son sorumuzda eğerik eklemek istediğim, vermek istediğim bir mesajı ya da yapmak istediğimi bir duyuru varsa onu alabiliriz. Yoksa sana çok teşekkür edeceğim. Ee, varsa alabiliriz şimdi. Ben teşekkür ederim. Bizim oyun saloncuları adında bir temiz var. Burası aslında oyunu gündemde tutup çocukların hayatına oyunu daha fazla dahil etmek için tartışma yaptığımız bir ortam. Tamamen gönüllülerden oluşuyor ve sivil toplum kuruşcularından işte tasarımcılara kadar, ebeveynlerden, eğitmenlere kadar pek çok farklı kişi var. Yine aslında seninle ve aslında akranların, bizimle herkesin aslında dahil olabileceği, sürdürülebilir oyun ne demek, bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz, yeşil becerileri oyunu nasıl geliştirebiliriz konusunda tartışmaya e, dahil olmak isteyen, fikri olan herkesi oyun savuncusu olmaya davet edebilirim. Bu sayede birbirimizden öğrenebileceğimiz çok keyifli bir ortam olur diye düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim programımıza konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim.